Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Evet bugüne çok acı bir haberle başladık Gezi parkı gösterileri sırasında evden ekmek almak için çıktığı sırada Başından biber gazı fişeğiyle vurulan 15 yaşındaki Verkin Elvan aramızdan ayrıldı Hem de 269 gün süren bir yaşam Yaşı mücadelesinden sonra Gezi mücadelesinde yaşam hakkı gasp edilip e, öldürülen sekizinci genç oldu Berkin. Hepimizin başı sağ olsun. Evet, acımız ve öfkemiz çok büyük. Ee, biz Su Hakkı programında e, özenli davranmaya çalışıyoruz. O program için e, çalışırız, öyle geliriz programa. İşte suyla ilgili teknik gelişmeleri, bilimsel bilgileri aktarmaya çalışırız. E, bu hafta da bunu yapmaya çalışacağız e, ama aksilikler olursa Dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar cidden acımız ve öfkemiz e, çok büyük. E, önümüzdeki hafta e, biliyorsunuz Açık Radyo'nun e, destek dayanışma e, haftası başlıyor. E, evet. Bu nedenden biz e, su hakkı programını önümüzdeki haftayı yapamayacağız. E, ama bu ay e, su etkinlikleri açısından önemli bir aydı. Zengin bir Zengin ay. Zengin <gülüyor> Onunla ilgili... Bilgileri sizinden bu programda paylaşalım istedik. Hı hı. Öncelikle 14 Mart'la başlayalım. Bu haftanın Cuma günü 14 Mart'ta Dünya Nehirler Eylem Günü, günü kutlanacak. E, bu Dünya Nehirler Eylem Günü önerisi ilk kez Mart ayında 1997'de Brezilya'nın Curitiba kentinde gerçekleşen bir e, toplantı sırasında ele alınmıştı. Barajlardan etkilenenlerin uluslararası toplantısı toplantının adı. Hı hı. Toplantıya 20 ülke temsilcisi katılmıştı ve 14 Mart'ta tüm dünyada nehirlerin üzerinde kurulan baraj ve hesler gibi yıkım getiren çeşitli hidrolik projeleri bunlardan etkilenen insanları diğer canlıları ve gelecek nesilleri ve bu yıkım projesiyle projeleriyle baş etmek için yapılan mücadeleleri anlatma ...bu mücadelelerin politik olarak... ...güçlenmesi günü olarak ilan ettiler. Evet, bir tane ortak şey var. ...deklarasyon vardı... Evet. ...Krubita'da kaleme alınan... ...ondaki bir ifadeyi paylaşalım... ...tüm mücadeleler... ...bir, çünkü kurulan barajlardan... ...en fazla etkilenen insanlar... ...tüm dünyada aynı şekilde... ...karar alma süreçlerinden tamamen... ...dışlanıyor, bu kararlar... ...halk tarafından alınacağına... ...teknotratlar... Pardon, politikacılar Hı. ve ticaret elitleri tarafından kendi güçlerine güç katmak ve servetlerini büyütmek için alınıyor ve barajlar sadece onlar için kuruluyor. Evet. Bu 97 yılından itibaren de dünyanın muhtelif yerlerinde 14 Mart Dünya Nehirler Günü adı altında etkinlikler Hı. yapılıyor. Geçen yıl Türkiye'de yapılmıştı. Aynı zamanda Hı. 40 ülkeden. 160'tan fazla etkinlik gerçekleşmişti. Bunlardan birisi de işte Türkiye'deydi. Hı -hı. Bu yılda aynı şekilde Hasankeyf'den Munzur'a kadar çeşitli Hı -hı. etkinlikler olacaktır. Evet. Ee, Mart ayı su gündemi açısından zengin dedik. İkinci gündemimizde de gelecek hafta konuşmayı planladığımız... ...ancak dinleyici destek programı yüzünden... ...bu hafta konuşmak durumunda kaldığımız bir etkinlikten bahsedeceğiz. Evet. <gülüyor> Dünya Su Günü. Evet, Dünya Su Günü. 22, 22 Mart. 22 Mart Dünya Su Günü. Bununla ilgili e, Su Halkı kampanyası güzel bir etkinlikler dizisi diyelim. Sadece tek bir etkinlik değil. Hazırladı. E, öncelikle bir belgesel var. Bottled Life. Yani Türkçesi şişelenmiş hayat. E, dünyanın en büyük e, su ve... E, aynı, Yani su demeyelim de sadece. içecek ve yiyecek. Yani gıda sektöründe en büyük... Şirketlerinden bir tanesi olan ismini anamayacağımız evet. <gülüyor> söyleyemeyeceğimiz radyodaki program yüzünden söyleyemeyeceğimiz ancak filminden biraz bahsedeceğimiz bir şirket söz konusu Önce film gösterimi yapacağız onu saat 15'te yani saat 3'te cumartesi günü 22 Mart'ta Aynalı geçitte göstereceğiz Ondan sonra film gösteriminin arkasından Galatasaray Lisesi'nin önüne gidip Orada bir basın açıklaması ve arkasından da Bir yürüyüş gerçekleştireceğiz Evet şimdi Hı. bu 22 Mart'ın da Aslında şeyinden başlayalım evet. Tarihinden başlayalım Evet ne anlama geliyor İlk kez 92 yılında Rio de Janeiro'da ya da Düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda Dünya su krizi olarak Getirilen su meselesini ee, çözüm olarak yani bugün bir e, su meselesi gittikçe büyüyor. Ee, bunu e, işte Birleşmiş Milletler e üye devletlerin gündemine e, sok, sokalım e, ve bunu da bir gün başlığı altında yapalım diye e, ilan edilen ve düşünülen bir gün. E, o tarihten itibaren de 22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanmasına karar veriliyor. Evet. Ee, hem Birleşmiş Milletler'in üyeleri hem de diğer ülkeler için e, içilebilir temiz suya erişimde e, yaşanan sorunların e, giderilmesi, su varlıklarının korunması, onlar varlık demiyor, kaynak diyorlar. Evet, ee, evet. Kaynakların korunması e, amacıyla düzenlenen bir gün. Evet. Her yıl farklı temada toplanıyorlar. Hı -hı. Bir başlık altında konuyu ele almaya çalışıyorlar. Çok evet. ilginç. Bu yılın temasını söyleyelim. <gülüyor> evet. Bu yılın teması su ve enerji Evet Gerçekten... ihtiyacımız olan buydu zaten <gülüyor> Evet yani Türkiye'nin gündeminde de aynen böyle bir konu var Su insanlar ve diğer canlıların yaşamak olmaktan hızla uzaklaşıyor bütün dünyada ve Türkiye'de Artık enerjinin ham maddesi haline gelmek üzere Türkiye'de mesela linyit rezervlerinin tamamı yani %100 2023 yılına kadar kullanılacak Hedeflerde Hı -hı. bu var Türkiye'nin hedeflerinde bu şu anlama geliyor. Yeraltı su varlıkları da yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Çünkü linyetli termik santraller hem soğutma için hem de yıkama işlemleri için. Yeraltı... Evet, evet. Yeraltı su varlıklarını kullanıyorlar. Bazıları deniz kenarında oluyor. Bu sefer denizi kirletiyorlar. Zaten Hı -hı. su sistemi bir bütün olduğu için de bir yerde bir kirlenme olduğunda her yere yayılmış oluyor. Nükleer santraller aynı şekilde. Evet. Bugün... Hı -hı. E... 11 Mart e, fukuşma e, felaketinin yıl dönümü. Hı, nükleer felaketinin. E, evet e, ve Türkiye hala bu felaketin e, peşinde koşturuyor. E, bildiğiniz hı. üzere e, iki tane e, neredeyse hani bir tanesinde izinli olmamasına rağmen e, imar izni olmamasına rağmen inşaata İnşaat bile başlanan hı hı. E, nükleer santraller e, söz konusu. E, nükleer santrallerde de bildiğiniz üzere e, su yoğun bir biçimde kullanılıyor. Soğutma amaçlı ve o ısınan su işte ya nehre ya da denizlere bırakılıyor. Var olan ekosistemlerin yıkımına yol açıyor. Evet. Bu sadece işletim. Anında herhangi bir kaza olması durumunda o zaman zaten çok daha büyük sıkışımda yani. gördüğümüz hı hı. üzere e, radyoaktif e, suyun e, okyanusa salınması binlerce canlının hı hı. ölmesine ve milyon dolarlık ekonomik zararlara yol açmıştı. Hı hı. Evet. Bu bir tane tercih edilen yöntem enerji alanında. Kaya hı. gazı yeni şeyimiz. Hı hı. Hmm, bizim için diyelim. yeni gözde ama dünyada bir süreden <gülüyor> beri kullanılan bir evet, enerji evet. biçimi Kaya Gazı'nda da suyun daha önceki programlarda paylaşmıştık. Çok yoğun bir biçimde kullanımı söz konusu ve kirlenmesi. söz konusu. Aynı zamanda, evet. Söz konusu işte evet. bu yılda Dünya Su Günü. Evet enerji ve su diyor. Şeyi de tabii söyleyelim hani bu 2023 hedefleri arasında hidrolik potansiyelin de yüzde yüz kullanımı hedefleniyor aynı şekilde Tabii. yani burada ne demek yine e, çok küçük derelere bile artık birden fazla hes yapılıyor artık su akamıyor e, bu hani akan suyun kalmaması nehir ekosistemlerin yok olması demek e, kırsal toplulukların son bulması demek e, bu insanların diğer canlıların ve gelecek neslinin suya erişimin kısıtlanması demek hatta evet. yok olması demek zaman içerisinde yani enerji sektörü bizim suyumuzu çalıyor. Ve bu senenin konusu da zaten bu. <gülüyor> evet, yani bu konuyu... E, <gülüyor> bu şekilde ele almıyorlardır. Evet, tabii. bu şekilde ele almadıklarını söylemek lazım. Ee, yani suyu enerjiden bağımsızlaştırmaya değil, daha da içerisine içine dahil etmek evet. üzere yapılmış bir şey. Ee, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki İstanbul'da bir e, fuar gerçekleştirilmişti. Enerji ve baraj... Şey, HES ve Barajlar e, Fuarı Onda hı hı. örneğin Duyurularında şunu söylemişlerdi 2 santim e, boyutundaki Suları e, Akan suyun e, sudan elektrik elde edilmesini Teknolojisini geliştirdik Biri etmiş gibi Evet şey şimdi bu, bu seneki Dünya su gününde de aynı şeyi Su ve enerji başlığı altında suyu enerji alanında daha ne kadar iyi değerlendirebiliriz zin projeleri konuşulacak. Hı hı. Ee, demek evet. gerekiyor herhalde değil mi? Evet. Bir ara ya, mı versek? Evet bir ara verelim ondan sonra zaten biraz daha filmden bahsederiz belgeselden. Şimdi müzikle ara veriyoruz Berkin'in anısına Neşet Ertaş'tan Anam Ağlar Baş yeter Bu da ölü Evet su hakkında 22 Mart'ta su hakkı kampanyasını yapacağı etkinliklerden bahsediyorduk. 22 Mart Dünya Su Günü'nde saat 15'te Aynalı Geçit'te Battle Life, Şişelenmiş Hayat adlı daha önceden Türkiye'de gösterilmemiş bir belgesel filmini göstereceğiz. Ardından da Galatasaray Lisesi'ne geçeceğiz saat 5 gibi orada bir basın açıklamasının arkasından yürüyüş yapacağız. Evet biraz daha filmden bahsedelim. Evet. Şimdi film aslında bir şirketi. Ee, takip ediyor. Şirketin e, dünya suyunu nasıl eline geçirdiğini tabii ki şirketin ismini söyleyemiyoruz. Ama çok bilinen dünya markası ve işte dünya suyunu nasıl gaz ettiğini anlatıyor ee, ağırlıklı olarak film. Ee, şimdi şunlar çok sık dile getiriyor. İşte nüfus artıyor. İşte giderek azalan su kaynaklarımız var. Ee, sürekli kirleniyor, tükeniyor. İşte bu Alan aynı zamanda bir kar alanı oluşmaya Hı -hı. E, olmaya başlıyor. E, bu milyon dolarlık e, işte pazarın e, nasıl e, doğduğunu, e, şişelenmiş suyla bu pazarın e, nasıl aynı zamanda şişirildiğini anlatıyor. Doğan ve şişirilen bir e, evet, alan. Güzel anlattın. Evet. <gülüyor> evet şimdi e, adını söyleyemediğimiz bu marka Türkiye'de de. Ee, oldukça hakim durumda hani en büyük yiyecek ve içecek şirketi dedik zaten dünyanın Türkiye'deki pek çok büfede, bakkalda, markette, süpermarkette ürünleri görebilirsiniz. Evet, dünya Sularını çapında görebilirsiniz. 70'ten fazla şişelenmiş su markasını kontrol Hı. ediyor. Yani. Evet. Evet. Yani ee, sadece şeyler söyleyelim. Evet. Şirketin Hı. yalnızca yıllık şişelenmiş su satışı 10 milyar İsviçre frangı civarında yani 25 milyar. Türk, Türk lirası. lirası. Bu sadece Evet bir gazeteci yani. e, Res Gehriger. Umarım doğru evet. söylemişizdir. <gülüyor> e, i̇şte bu şirketin izini sürmeye başlıyor. E, i̇lk önce şirketle konuşmak istiyor. CEO'su şirketin CEO'su yanlış zaman... Yanlış konu diyerek <gülüyor> görüşmeyi reddediyor ama o şirketin o etrafındaki evet hmm. ilişkiler ağından hmm. e, bu şirketin gerçek yüzünü e, göstermeye çalışıyor. Başlıklar evet. var filmden hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nde su savaşını anlatıyor başlı evet, bu tarzı evet önemli olan aslında şu e, Sudan para elde edebilmek için satış yapabilmek için bu şirket ve pek çok diğer şirket su gibi, şirketleri diye su şirketleri gibi ve pek çok diğer şirket gibi e, suyu alacağı toprağı satın almak zorunda o toprağa sahip olmak zorunda bizde de zaten 49 yıllığına kiralama meselesi 49 var 49 49 bu evet. bazen uzatılıyor 49 Hı. artı 49 oluyor e, yani yani toprakta satın zaman alma şey ya da şey kiralama ya da kira hakkı alma. elde eden hı hı. E, herkes dilediği kadar su kullanma izni veriliyor. Evet. Burada ondan da, sonra da para kazanıyorlar. Ondan konusunda. sonra da bize ait olandan para kazanıyorlar. Burada da belgeselde de şeyden bahsedilmiş biraz. Main kristalında e, pek çok su varlığı var. Onu satın almış şirket. E, ve her sene tankerlerle çok büyük şişeleme fabrikalarına taşıyıp milyonlarca küp su çıkartıyor. Buradaki insanlar da şirkete karşı mücadeleye girişmişler işte şeyi anlatıyor biraz hani bu dev şirketin o güçlü halkla ilişkiler danışmanı avukat lobici ordusuyla halkın karşısında nasıl onları yıldırmak için hı hı. değişik şeyler uyguladığını taktikler uyguladığını ondan biraz bahsetmiş bu bölümde. Evet, ee, bir, bir e, dikkat çeken unsuru ise işte bu şirketlerin büyüme stratejisi. Evet. Yani bu şirket özelinde şunu görmemiz mümkün bu belgesel içerisinde... E, Kritik bir şey yapmışlar aslında Birleşik Devletler'de örneğin bu şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da Hı. genel olarak orijinaline uygun bir biçimde kaynak suyu satıyor. Hı. Ama ancak gelişmekte olan ülkelerde başka bir yol takip ediyor. Arındırılmış ve kendine ait bir formülüyle oluşturulan mineral karışımı ile zenginleştirilmiş yeraltı suyu satıyor. Evet. Bu, bu bizim ülkemizde de satılıyor ve biz bunu aslında ne diyoruz saf hayat olarak evet. pazarlanıyor. Evet. O <gülüyor> kadar söyleyebiliriz evet. daha fazla. <gülüyor> gülüyor> ve bunu aynı zamanda sınıfsal böyle bir şey de sosyal şeyde statü yüklüyor. Statüde yükleyerek evet. sağlık Hı -hı. işte dağların doruklarından falan filan diye ama aslında şirketin büyüme stratejisinin içerisinde Hı -hı. bu bir şey... Ee, uygulanmış evet. bir yöntem Evet. en fazla da e, işte gelişmekte olan ülkelerde Pakistan'da, Nijerya'da kullanılmış Türkiye'de zaten satılıyor, evet, satılıyor. E, bir başka bölümde ise şeyden bahsediyor işte bu şirketlerin imaj geliştirmeye nasıl büyük bir öncelik tanıdığı, kurumsal sosyal sorumluluk işte ortak değer yaratmak gibi iddialar üzerinden nasıl e, farklı iletişim stratejileri geliştirdiklerini anlatıyor ve şeyi sorguluyor. Hani bunlar sosyal sorumluluktan bahsediyorlar da gerçekten yapıyorlar mı bu söyledikleri projeleri? Hı hı. Veya ne derece yapıyorlar? Bunlara bakıyor. Evet. evet. Bu filmi 22 Mart'ta Cumartesi, e, Cumartesi günü saat 15'te İstiklal Caddesi'nde Aynalı Geçit'te e, izleyeceğiz. Türkiye'de ilk kez gösterilecek. E, umarım sizin de ilginizi çeker. E, gelirsiniz. Evet hemen devamında bir e, eylemimiz eylem çağrımız olacak. Sanki evet. eylemsiz herhangi bir günümüz geçiyormuş gibi <gülüyor> e, bir değiliz. eylem çağrısı da su hakkı kampanyası yapsın. Şimdi e, uzun zamandır dile getiriliyor. E, işte son 50 yılın en ciddi kuraklığını yaşadığımızı söyledik. Kaç program boyunca işte sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Hmm. İklim değişikliği canımızı yakmaya başladı. Şimdi birkaç gündür evet yağışlar e, gerçekleşiyor. Bu hepimizi mutlu eden bir şey. Barajların seviyesinin, dolgu seviyesinin artması hepimizin... Yüzde dört oranında arttı. Evet şimdi. mutlu çok eden para. bir şey. Yani e, bazen yetkililer çok hmm. memnun olduğumuzu düşünüyorlar susuz kalmaktan ama <gülüyor> böyle bir gerçeklik yok. Çünkü bu susuzluğun en fazla ceremesini bizler çekeceğiz Ama bu geçici durum yine de önümüzdeki yaz Hı. ve ondan sonraki yazlarda da daha da şiddetlenen bir kuraklıkla karşı karşıya kalmayacağımız anlamına gelmiyor evet. Bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor iklim değişikliğini ve ona bağlı kuraklığı Evet yani Ve ama... biz de 22 Mart'ta bunu gündeme taşımak üzere ...bir basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştireceğiz. Evet orada da taleplerimiz var. Evet. İşte bu basın açıklamasında o taleplerden biraz bahsedelim. Bunlar çok somut talepler. Bunlar aslında şunu söylüyor. Yeni barajlar kurarak, havza arası transferler yaparak su transferleri... ...veya işte e, ne bileyim Melen'den başka bir boruyla daha fazla su getirerek olmaz. Çünkü bunlar bize hep kuraklığın sonuçları için e, verilen öne, yani önerilen çözümler. Bunların hiçbiri çözüm değil. Biz gerçek çözümler istiyoruz... Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz büyük şehirlerde su fiyatlarını belirleme yetkisi İSKİ kanunuyla büyükşehir belediyelerine verilmiş durumda. Ee, yani suyun masrafları suyu temizlemek için e, onu kullanıcıya kadar ulaştırmak için gereken bütün masraflar kullanıcıdan alınıyor. Bir de üzerine en az yüzde on kar eklemek durumundalar belediyeler. Ee, biz diyoruz ki bu insan hakkının ihlalidir. Eğer haksa bunun hak olan kısmı yani insan ihtiyacına temizleme işte yeme pardon, yemek yapma içme temizlik gibi insani ihtiyaçlara yetecek olan miktarın hak olarak ücretsiz olarak verilmesi gerekir onun üzerindeki kullanımların ücretlendirilmesi gerekir diyoruz. Bunu belediyelerin uygulayabilmesi lazım. Merkezi yönetimlerden bunu talep edebilmesi lazım. İlk talebimiz bu. Evet, yerel Somut. seçimlere e, çok yaklaştığımız günlerde evet. e, adaylardan bunu talep, talep ediyoruz. Edimiz. Musluklardan temiz ve içilebilir su akmasını istiyoruz. Tam da işte gösterdiğimiz filmin arkasından bu talebin ne kadar anlamlı olduğunu evet. bir kez daha görmüş olacağız. E, çünkü e, ambalajlı e, su... Enerji, su varlıklarını tüketme, kirletme, e, ekolojik ayak izi açısından hı hı. musluk suyundan karşılaştırılmayacak kadar olumsuz etkilere sahip. E, su tasarrufu yapmak istiyorsak, e, suyu hak olarak tanım, tanımlıyorsak musluklardan temiz içilebilir suyun akmasında da e, sağlanabilir. Uzaya, uzaydan görünecek e, büyüklükte projeler yapanların... Bunu, Bunu da, da yapabilmesi da yani lazım. Yani alt tarafı bir boru <gülüyor> dememiz lazım. <gülüyor> evet. Bir başka talebimiz yine somut bir talep. Yaşam hakkının vazgeçilmez parçası olan su hakkını yok saydığı için... ...bu ön ödemeli su sayaçlarının e, uygulamasının ortadan kaldırılması gerek. Beyoğlu'nda mesela yapılıyor bu. Hı hı. Bunun artık olmaması lazım. Evet. Az önceki talebin devamı nitelinde bir şey... ...kamusal alanlarda ambalajlı su satışlarının yasaklanması. Evet. Yine sosyal yaşamın birleştirici bir ögesi olduğu için ve suya ücretsiz erişimin sembolü olduğu için de sokak çeşmelerinin tekrar yaşama kazandırılması gerekiyor. Bundan kastımız tabii sadece restore edilmesi değil içinden artık içilebilecek su akıyor olması. Evet. E, bütün bu taleplerden öte ama aynı zamanda şunu da söylüyoruz. E, su canlılar, e, insanlar ve canlıların yaşam kaynağıdır. Ve... İşli, yani kendi başına da bir canlı, canlıdır. Kendisi de canlı. Kendisi de canlıdır. Şimdi suyu bu özelliklerinden, ana özelliklerinden sayırıp enerji alanında, endüstriyel tarım alanında kullanılmasını e, aslında bu varlıkların e, ve yaşamın yok olmasına neden oluyor. Bu anlamıyla enerji ve endüstriyel tarım alanlarında kullanımının sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Hı. Yani su... Ne nükleer santrallerin ne kaya gazının çıkartılmasında ne de termik santrallerin ne de HES'lerin e, işletilmesinde bir ham madde değildir. Evet. Su aynı zamanda e, su firmalarının e, metası değildir. E, bunlara karşı olduğumuzu e, ve su varlıklarının kamusal varlık su hizmetlerinde kamusal hizmet olarak yerine getirilmesi gerektiğini ifade edeceğimiz 22 Mart Dünya günü, dünya su gününde. Tüm e, su hakkı hı. aktivistlerini, i̇klim, iklim adaleti aktivistlerini, aktivistlerini e, eyleme evet. çağırıyoruz. Cumartesi evet. saat 17 Galatasaray Lisesi'nin önünde. Evet. Ee, bir de bu, hani bu etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz e, diye suhakki.org'dan e, bilgi alabilirsiniz. Facebook'ta etkinlik sayfamız var. Hı hı. Musluk'taki temiz suyumu geri ver adı altında. Hı hı. ...onun dışında e-mail ile bilgi.suhakki.org'dan bilgi isteyebilirsiniz... ...ya da bizi telefonla arayabilirsiniz... 212 292 34 39 oğlu telefondan... ...evet, 22 Mart'ta bir araya gelmek umuduyla... ...bu haftalık bu kadar diyelim... Evet, Açık Radyo'nun da önümüzdeki hafta destek haftası... Ee, ...onu tekrar hatırlatalım... ...umarız Açık Radyo ile bol dayanışma e, gerçekleşir... E, Bugün evet. bir e, kusur işlediysek affola diyelim. Başta söylediğimiz gibi bugün hepimizin canı çok sıkkın. Evet. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Ker için değil, yaşam için su.